Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten billisani yefkahu qavli ve ufevudu emri ila Allah innallahu basirun bil ibad elhamdülillahi hakkahamdihi nahmeduhu bi cemii muhamidih ve salatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ve ala sairil enbiyai vel mürseline ve alikullin ecmain Temam bakü aziz ve muhterem cemaati Müslümin değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla'mızın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada ahirette Üzeriniz olsun. Allahu Teala Hazretleri sizleri ve bizleri salihin ve Suada zümresine ilhak eylesin. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Şu dar dünyada imtihanımızı rızası ile verip rızasına erip huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri bizlere ibadet etmeyi emrediyor. Ve bu dünyaya hangimiz daha güzel ibadet edeceğiz? Daha güzel kulluk yapacağız. Li'eblu vekum eyyukum ahsenu amela hanginiz daha güzel amali salihı işleyecek? Efendim ömrünü hayırlı verimli geçirecek diye imtihan etmek için gönderdi. Bu imtihanı başarmayı allah Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Tevfikini hepimize refik eylesin. Hepimizin kalbini nurlandırsın. Kalpler de demirin paslandığı gibi paslanır. Demirin pası izale edilmeden iyi çalışmaz. Kalbimizin pasını izale eylesin. İçimizi dışımızı nurlandırsın. Basiretimizin önünü engelleyen engeller, maniler varsa, hakkı görmeye maniler varsa o manileri kaldırsın. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl olarak görüp ondan sakınıp korunmayı, imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Şeytana uymamayı, nefse aldanmamayı, fani dünyanın fani lezzetlerine kapılmamayı nasip eylesin. İşin özü aslı, esası bu. İmam Gazali Rahmetullah Aleyh i̇hya ı Ulum isimli kitabında ibadetleri anlatıyor. Birinci cildinde ibadetleri anlatıyor. Ondan sonra da diyor ki adet tarzındaki ibadetlerin en güzeli, en hoşu Allah için sevmektir. Allah için buz etmektir. Demek ki bir kere bu sözden iki şey anlıyoruz. İbadetlerin bir kısmı adet şeklinde oluyormuş. Yani namaz, bir ibadettir. Oruç, bir ibadettir. Zekat vermek, bir ibadettir. Hacca gitmek, bir ibadettir. Kur'an okumak, bir ibadettir. Allah demek, La İlahe demek, zikretmek, tesbih eylemek, salatu selam getirmek, bir ibadettir. Bunlar, ibadet deyince, hepimizin ilk önce hatırımıza gelen şekillerdir. Bir de adet şeklinde ibadetler var. Yani insanların günlük hayatlarındaki davranışları şeklinde ibadetler var. İnsanın günlük hayatındaki davranışları nelerdir? Başka insanlarla insani, beşeri, münasebetler, tanışmalar, konuşmalar, alışverişlerdir. Ziyaretlerdir. Bunlar insanoğlunun toplum halinde yaşamasından efendim, toplum meydana getirmiş olmasından hasıl olan hallerdir. İşte bunlarda da insan ibadet sevabı kazanabilir. Bizim ibadet olduğunu bazı kimselerin bilmediği ama ibadet olduğunu Peygamber Efendimizin bize bildirdiği bazı hususları açıklamamız gerekiyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükutun susmanın ibadet olduğunu bildiriyor. Birçok kimse bilmez. Dırdır, vır vır konuşur. Halbuki sükut ibadettir. Sükutun bir ibadet olduğunu bazı kimseler bilmiyor. Hatta susulduğu zaman bazı kimse rahatsız oluyor da ''Ya ne susuyorsun? Konuşsana mübarek, tut yedin?'' Efendim, niye susuyorsun? Karadeniz'de gemilerim mi battı? Rahatsız oluyor. Yani susmasından rahatsız oluyor. Hocamız rahmetullah aleyhle Ankara'da bir davete gitmiştik. Evin adamı zengin bir zattı. Ticaret erbabıydı. İnsanlar içinde yaşama, konuşmaya, dinlemeye alışmış her. Tabii herkes hocamızın karşısında edeple duruyor. Diz çökmüş, boynunu bükmüş, süküt ediyor herkesi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda da sahabe-i kiram öyle dururdu. Başları önlerine eğik ve sükut halinde dururlardı. Neye benzerdi? Duruşları sanki başının üstüne adamın bir kuş konmuş da kıpırlasa kuş kaçacak. Kuş kaçmasın diye kıpırdamıyor. Böyle. Başına kuş konmuş bir insan kuş ürkmesin kaçmasın diye Kıpırdamadığı gibi dururlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde insanlar. Ses çıkartmazlardı, konuşmazlardı. Hutbeye çıktığı zaman konuşmak olmazdı. Konuşana sus demek bile olmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hücre-i saadetinin kapısını açıp da mescide Bismillahirrahmanirrahim ayağına attığı zaman iki cihan güneşi mescide geliyor ama kimse kaldırıp başını bakamazdı başı önünde böyle edeple dururlardı. Sadece Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'ül Faruk efendilerimiz bakabilirdi. Onlar kızlarını vermişler. Kayınpederlik ilişkisi var, yakınlık var. Aşere-i efendim Hülefâ-i Onlar bakarlardı Peygamber Efendimiz'in yüzüne. Efendim Peygamber Efendimiz onlara tebessüm buyururdu, lütfuyla, keremiyle. Onlar da Peygamber Efendimiz'in tebessümüne, tebessümle böyle hayran hayran cemaline bakarlardı. Sahabeden bazıları, Rıdvanullah Aleyhim, Ecmai'im, diyorlar ki, Resulullah'a saygımdan ve onun heybetinden yanında asabı oldum, beraber yaşadım ama doya doya yüzüne bakamadım diyor. Doya doya yüzüne bakamazlardı. Sükut vardı, edep vardı. Edebinden herkes böyle başı yerde, öyle dururdu sevdiği halde birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kılıç gibi parlardı. Ötedeki diyor ki asaptan ne kılıç gibisi? Öyle şey mi olur? Ay gibiydi, güneş gibiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi alimlerinden birisi peygamber Efendimiz konuşurken mescidin kapı toplantı yerinin kapısından girdi, baktı. Feiza vecuhu leys biveciz. Bir de baktım ki diyor sonradan Müslüman da oldu. Sonradan Müslüman oldu. Ama o zaman Yahudi alimiydi. Henüz daha İslam ile müşerref olmamıştı. Bakalım birisi gelmiş Medine-i Minevver'e. Bu zat nasıl bir insanmış diye Peygamber Efendimiz'in toplantı yaptığı yere geldi. Kapıdan şöyle bir baktı. İlk intibası bu. Fe'idâ neyse bir veşî kezâb. Birilerini göreyim. Yüzüne bir de baktım ki yüzü hiç öyle sahte iş yapacak, yalan söyleyecek bir insan yüzü değil. Neden? Yüzünde nur-u Muhammedi vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, o nur-u Muhammedi'ye herkes aşıkken başını kaldırıp bakamazlardı. Resulullah'a soru soramazlardı. Yabancı birisi gelse de şu çölden, köyden, uzaktan bir yabancı gelse o buranın adabını bilmez, bir şeyler sorsa da dinlesek derlerdi. Resulullah'a soru soramazlardı hürmetlerinde. Onun için hocamızın yanında da dervişan başları eğik duruyorlar. Ev sahibi boynadı diyor ki: "Mübarekler ne susuyorsunuz, konuşsanız efendim. Niye konuşmuyorsunuz yahu? Konuşsanız veya bir şey anlatsanız da alışmış adam. Konuşmaya alışmış, sükütün ibadet olduğunu bilmiyor." Başka ne ibadettir? Tefekkür ibadettir. Oturmuş düşünüyor. Neyi düşünüyor? Allah'ın Celle Celaluhu azametini düşünüyor. Kudretini düşünüyor. Hikmetini düşünüyor. İbretini düşünüyor. Allahu Ekber, Firavun'un başına ne gelmiş? Nemrud'un başına ne gelmiş? Efendim, Ad kavmi ne olmuş? Semud kavmi ne olmuş? Lut kavmi ne olmuş? efendim düşünüyor tefekkür de ibadet la ibadete ket tefekkür tefekkür kadar sevabı olan ibadet az bulunur tefekkür de bir ibadet başka neler ibadettir Allah celle celaluhu rızası için bir müslümanın bir müslümanı sevmesi ibadettir hacı amca ben seni çok seviyorum neden seviyorum ya çok seviyorum. Allah rızası için. Senin aksakalınlığı, efendim, dindarlığını, camiye geldiğim zaman ilk önce seni görüyorum camide, bakıyorum, ibadete düşkünsün, ben seni Allah rızası için seviyorum. Tamam. Allah rızası için sevmek, bir de Allah rızası için kızmak var. Sadece sevmek yok. Sadece yağcılık yok İslam'da. Efendim, İslam hoşgörü dinidir, İslam sevgi dinidir lafı eğri söyleme doğru söyle İslam hem sevgi dinidir hem de cihat dinidir orasını da söylesene niye orasını saklıyorsun İslam müsamaha dinidir İslam hem müsamaha dinidir hem emri bil maruf nehi an el emru bil maruf ve nehyanil an münker dinidir ne demek münkeratı gördü mü değiştirir onu Müslüman eliyle değiştirir şişeyi gördü mü kırar İçkiyi çıkmaz. E hani İslam hoşgörü diniydi? O senin yanlış sözün. İslam sadece hoşgörü dini değil, İslam aynı zamanda kötülüğü değiştirme dinidir. Cihat dinidir. Hakkı söylemek dinidir. Tek başına kalsa bile cihanda hakla beraber olmak dinidir. Ben haktan yanayım. Ben hakkı tutuyorum. Ey zalimler! Cümle cihan halkı zalim olsanız, karşıma gelseniz ben bu haktan dönmem. İslam budur. Hoşgörü diniymiş. Hadi oradan, yalancı. Yarım yamalık lafı niye söylüyorsun? İslam günahı hoşgörür mü? İslam yalanı hoşgörür mü? İslam zulmü hoşgörür mü? İslam haksızlığı hoşgörür mü? Hoşgörmez. Demek ki tam hoşgörü dini değilmiş. Doğru söylesene. Müslümanların ufak tefek kusurlarını kendisine karşı yaptığı üzücü işleri hoş görür Müslüman. Böyle söylesene. Ama dinine bir saldırı olduğu zaman arslan gibi olur. Doğruyu söylesene. Niye doğruyu söylemiyorsun? Tefekkür eder Müslüman sevap kazanır. Oturduğu yerden sevap kazanır. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten bazen hayırlı olur. Bazen 60 yıllık ibadetten hayırlı olur. Sonra bu Allah için birisini sevmek sevaptır. Galallahu Azze ve Celle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aziz ve celil olan, izzetli ve celaletli olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki diyor Peygamber Efendimiz bildiriyor Hakkat mahabbeti lil mütehâb Bine fiyye. benim için birbirleriyle ahbaplık eden, dostluk eden birbirlerini sevenlere benim de sevgim hak oldu ben de severim onları madem o müslüman o müslümanı seviyor o müslümanın o müslümanı sevmesi bunun da onu sevmesinden dolayı ben de her ikisini severim hak olur benim muhabbetim vacip olur, gerekli olur tahakkuk eder ben, benim onları sevmem Derecesine onlar yükselirler. Neden? Birbirlerini Allah için seviyorlar. Dünyevi menfaat yok. Hesap yok. İşin arkasında art niyet yok. Kötü maksat yok. Allah için birbirini seviyor. Biz ta Malezya'daki bir alimi severiz. Ta Amerika'daki bir Müslümanı severiz. Hiç tanımadık. Bu gazetelerde okuruz severiz. Neden? Müslüman olmuş. Kelime-i şehadet getirmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e Abduhu ve Resulü demiş. Severiz ya. Yunanlı'yı da zıtlığımız var. Atalarımızı kestiler. Topraklarımızı aldılar. Bin bir haksızlık yaptılar filan. Yunanlı'dan birisi Müslüman olursa severiz. Bulgar'dan birisi Müslüman olursa severiz. Rus'tan birisi Müslüman olursa severiz. Fransız'dan birisi Müslüman olursa severiz. İngiliz Müslüman olursa Alman, Müslüman olursa severiz. Neden? Müslüman oldu. Allah için severiz. İyi insan oldu. Kötülükleri bıraktı. Allah'ın sevdiği yola gir. Allah'ın dostlarını severiz. Allah'ın dostlarına hürmet ederiz. Allah'ın düşmanlarına buğz ederiz. Ne kadar süslü olsalar, püslü olsalar, fiyakalı, reklamlı olsalar, Allah'ın düşmanlarını sevmeyiz. Allah düşmanlarına düşmanız, Allah'ın dostlarına dostuz ayaklarının tozuyuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazretleri sevgili kulları bize bazı ayetlerde bildiriyor. Peygamber Efendimize de bunları Ümmet-i Muhammed'e anlat diye emrediyor. Ve kur fil kitabı İbrahim. Ayetlerin arasında İbrahim peygamberi de zikret. Onu da an ey resulüm. Ve fil fil kitabi İdris. vahilerin arasında Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında İdris Aleyhisselam'ı da şu Müslümanlara anlatıver. Ve zkur fil kitabi İsmail. İsmail'i zikreder. Ve zkur fil kitabi Meryem. Meryem Aleyhisselam'ı da Anlatıver. Yani salih insanları anlatmasını emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, alemlerin Rabbı Allahu Azimüşşan Hazretleri. Onları an, onları hatırlat, onları söyle, onları bildir. Neden? Çünkü salih insanların fikirlerinden, ibadetlerinden, hayatlarından, davranışlarından, cihatlarından sözlerinden, yaşamlarından istifade edecek bitteki müslümanlar. Numune insan bunlar. Bak ben bu kulu sevdim, bunun peygamber yaptım. Sen de buna benze. Sen de bunun gibi olmaya çalış. Bak ben İbrahim'i kendime halil edindim. Ve Allah'ı İbrahim'e halila. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah kendisine samimi dost edinmiş. Halil ne demek? Aralarında hullet olan, samimiyet olan, çok samimi arkadaş demek. Subhan aliyil ve Aleyhiab. Alemlerin Rabbi bir kulunu kendisine samimi dost ediniyor. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın güzel huyları vardı da ondan. İbrahim Aleyhisselam, efendim çok misafirperverdi. İbrahim Aleyhisselam çok halim selimdi. Çok gözü yaşlıydı, çok duyguluydu, çok hassastı, çok merhametliydi, çok cömertti ama çok da yiğitti. Hakkı söylemekten geri durmazdı. Babalığının karşısına dikildi. Dedi ki, ey babalık, niye bu elinle yaptığın putlara tapıyorsun? Elinle yapmadın mı bunu? Bu daha önce şurada ham malzeme iken bir taş değil miydi, bir ağaç değil miydi? Sen bunu aldın eline çekici, keskiyi, yonttun yonttun, tut yaptın. Sonra da millet karşısına geçiyor, bu cansız, efendim, söz söyleyemeyen, kendisini savunamayan bu varlığın millet karşısına geçiyor, diz çöküyor, secde ediyor, efendim ibadet ediyor, kurban kesiyor. Böyle şey olur mu? Niye elinle yaptığın puta tapınıyorsun dedi. Babasına, babalığına karşı çıktı. Sonra topluma karşı çıktı. Koca bir topluma karşı çıktı. Neden? Putlara tapılmaz dedi. Aya, güneşe, yıldıza Putlara tapılmaz. Bunların hepsini yaratan alemlerin Rabb'ına ben ibadet ediyorum. Inni ve cehdi ve ciheli lledi fatarat semawati vel ard. Yeri göğü yaratan kudreti külliye sahibi alemlerin Rabb'ı Allahu Teala Hazretlerine ben ibadet ederim. Ondan sonrakilerin hepsine hasım ve düşmanım dedi ve bunu da saklamadı. Ve bunu da saklamadı. Dedi ki şehir ahalisine bak, ben sizin taptığınız putlara tapmıyorum tapmayın. Yanlış iş yapıyorsunuz. Ben bunların haklayacağım dedi. Bunların hepsini kıracağım ben dedi. Sizin bu putları kıracağım dedi. Bir merasim günü herkes şehirden merasim yerine gidince tapınağa girdi. Tapınaktaki putların hepsini parçaladı. Kırdı. Hepsini kırdı. Kırdığı baltayı da balyozlu da götürdü oradaki büyük putun boynuna şöyle taktı. Geldiler, baktılar ki putani tecavüze uğramış. Putlar kırılmış, yerlere dökülmüş. Efendim, kim yaptı bunu? Bizim tanrılarımıza, putlarımıza, mabutlarımıza bu tecavüzü kim yaptı? Birbirlerine sordular. Birisi dedi ki, ben duydum. İbrahim denen bir delikanlı var. O zaten söylüyordu ben bu putları kıracağım diye açıkça söylüyordu. O yapmıştır. Tamam getirin onu. Yakalayın, yakalayın getirin bakalım şu insanların huzuruna. Getirdiler İbrahim Aleyhisselam dediler ki en defa alde bir aleyhetine ya İbrahim. Bizim putlarımıza bu tecavüzü sen mi yaptın? Mı? Sen mi bunları parça parça parçaladın? İbrahim Aleyhisselam onların akıllarını uyarmak istedi. Yani yanlışlıklarını ortaya koymak istedi. Ve dedi ki: "Ben fealehu kebîruhum hâce. Feşerûhum in kâne Belki şu en büyüğü yapmıştır, kızmıştır öteki putlara. Bu en büyük put kalkmıştır çat pat çat pat. Belki o yapmıştır. Sor bakalım. Konuşurlarsa hem bu dövülenlere, parçalananlara sor. Sorun. Hem de şu, belki dövmüşse şu dövmüştür. Bak balta bunun boynunda, valyoz da o şeyinde. Belki bu yapmıştır, sorun bakalım. Sormadılar. Nesine soracak? Başlarını önlerine eğdiler. Anladılar. Put'un konuşmadığını biliyorlar. Dediler ki, Ya İbrahim, şimdi bizi zora koşma. Sıkıştırma bizi. Bunların konuşmadığını bilmiyor musun sen? E, biliyorum. Konuşmadığını biliyorum. Böyle konuşmayan, kendisine birisi saldırdığı zaman kendisini savunamayan, müdafaa edemeyen varlıklara siz niye tapınıyorsunuz? Bunlar tapınılacak varlık olsaydı kendisini korurdu dedi. Topluma karşı çıktı yani. Ne yaptılar? Öldürün bunu. Madem toplumumuza karşı çıktı, madem kanunlarımızı çiğnedi, madem putlarımızı parçaladı, madem ki bizim inancımızda değil, efendim öldürün. Nasıl öldürelim, nasıl öldürelim? Ateş yakalım, ateşin ortasına İbrahim'i atalım, cayır cayır yansın. Öyle bir ateş yaktılar ki yanına yaklaşılmıyordu. Yanına yaklaşanın yüzü yanıyordu sıcaklığının çarpmasından. O ateşin içine mancınıkla attılar İbrahim Aleyhisselam'ı, aletle attılar böyle havadan. Ama allah Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ı korudu. Ateş İbrahim aleyhisselamı yakmadı. O cayır cayır yanan, yanına yaklaşılmayan ateş, içine atılan İbrahim aleyhisselamı yakmadı. Neden? Yakmak ateşte değildir, diyor. Alimlerimiz, kitaplarımız, efendim, yakmak ateşte değildir. allah Teala Hazretleri buyurdu ki, يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى İbrahim. Benim sevgili Habibim, Halilim, İbrahim'e karşı yakıcılık basfını kullanma. Serinlik ol ve selametlik ol İbrahim Aleyhisselam için. Yakma, sıcaklık verme ve zarar verme. ben soğuk demek. Ateş sıcaktır ama ateşe serin ol dedi, soğuk ol dedi ve ateş yakar, insanı mahveder ama selametlik ol dedi. İşte bunları bilelim, anlayalım da Onların yolunda yürüyelim diye Allah bize salih kimseleri anmayı Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş Peygamber Efendimize vezikül fil kitabı filan filan filan diye Efendim kendi salih kullarını bildirmiş Meryem Aleyhisselam Meryem Aleyhisselam anası tarafından babası tarafından nezir bir evlat idi. Şu benim karnımdaki çocuk doğarsa, ben onu dinimize hizmetli olarak vakfedeceğim. İbadethaneye vereceğim. hanede çalışacak benim bu çocuğum, dedi. Doğduğu zaman da, baktılar ki kız doğdu. Allah Allah. Yani erkek olsaydı, vereceklerdi ibadethaneye ama, dediler ki, yarap bir kız oldu bu. Allahu Teala Hazretleri kız mı erkek mi olduğunu biliyordu önceden ilmi ezelisiyle. Onu da kabul etti. Öyle Meryem Aleyhisselam ibadet haneye vakfedildi. İbadethanede hanede salihah bir hatun olarak yetişti. Efendim özel bir odada ibadetle vaktini geçirdi. Dua ile, namazla, niyazla vakit geçirdi. Yanına kimse giremezdi. Sadece Zekeriya aleyhisselam girerdi. Ve küllemâ dehele aleyhâ zekeryel mihrabe ve jede rızka Ne zaman yanına girse su götürecek, yemek götürecek. Meryem Validemiz itikafta orada, ibadette su götürüp, yemek götürüp beslenmesini sağlayacak. Ne zaman oraya girse, orada Türlü türlü meyveler yiyecekler içecekler görürdü Zekeriya Aleyhisselam. Zekeriya Aleyhisselam da bir peygamber. Türlü türlü yiyecekler görürdü, sorardı. Küllama dehala aleyha Zekeriya, Zekeriya ne zaman Meryem valide'nin ibadethanesinin kapısını şangur şungur kilitlerini açıp da yanına girse, vecde in daha rızka, rızık gördü orada. Kale ya meryem en nâleki hâda. Ya Meryem, sana nereden geliyor bu rızıklar? Kale hüvemin indillah, Allah gönderiyor. E kapılar kilitli. Nereden geliyor bunlar? Kapılar kilitliyken bu meyveler nereden geliyor? Bu meşrubat, bu mekruat, yenilecek, içilecek şeyler nereden geliyor? Hüvemin indillah, Allah gönderiyor. Nasıl gönderiyor? İşte gönderdiğini görüyorsun Ayet-i Kerime'de. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُوا مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini hesaba gelmez şekilde hem çok hem de akıl almayacak şekilde acayip nimetlerle nimetlendirir. Niye okuyoruz bunları? Çalışmaya esir olmayalım diye, rızkı Allah veriyor diye, rızkın peşinde koşup da ibadeti ihmal etmeyelim diye. Neden okunuyor Meryem validemizin bu ayeti kerimesi? İnsan Müslüman oldu mu? Allah onu hesaba gelmez şekilde rızıklandırır. Demir kapıların arkasından bile o civarda olmayan meyvelerle, cennet taamlarıyla, manevi gıdalarla, maddi gıdalarla, yiyeceklerle, içeceklerle rızıklandırabilir. Var mı itirazın? Yok. Neden? Kur'an-ı Kerim yazmış. Zekeriya aleyhisselam da peygamber ama o da soruyor, ''Ya Meryem, nereden geliyor sana bu şeyler?'' Allah'tan geliyor. Zekeriya aleyhisselam da bilir, sevdiğinden soruyor. Yani maşallah, aferin, Allah yolundasın demek yani o. Nereden geliyor ya Meryem bunlar? Enişteciğim şeyden geliyor, Allah indinden geliyor. Teyzesinin kocasıydı. Bunları öğreniyoruz. Demek ki salih insanların anılması lazım, bilinmesi lazım. Demek ki çocuklarımıza peygamberleri aleyhimus ve teslimat öğretmeliyiz. Adem aleyhisselam neler yapmış? Nuh aleyhisselam nasıl yaşamış? İbrahim aleyhisselamın hayatının özeti neymiş? Musa aleyhisselam Firavun'la nasıl mücadele etmiş? Yapabilir misin? Firavun'un sarayına gideceksin karşısına çıkacaksın diyeceksin ki Allah'a ibadet et. Bırak bu tanrılık davasını, iddiasını, palavraları, boş lafları, kul ol. Adam kendisine taptırıyor. Mısır'ın tanrısıyım ben diyor. Hem de ene rabbukumul âlâ. Ben sizin en büyük tanrınızım diyor herif. Saraylar var, şeyler var. Herkes önünde eğiliyor. Etrafında rahipler, şeyler dolaşıyor. Merasimler, merasimler, koca koca binalar, paralar, altınlar, altınlar, altınlar, mücevherat, mücevherat, mücevherat, müzeler dolusu. Mısır'ı gidin, ben gittim, gördüm. Müzelerini gezdim, ağzım açık kaldı. Hayretler içinde kaldım. Firavun kendisine altından bir mezar yaptırmış ki, 3 yılda esrarını çözebilmişler, dışarı çıkartabilmişler. İç içe altın kaplamalı. Kutu içinde kutu, kutu içinde kutu, kutu içinde kutu, kutu içinde kutu. En içinde de altından, som altından bir şey. Onun içinde de bilmem ne. Böyle. Bu kadar şey. Şimdi bu herife gideceksin sen. Sen Tanrı filan değilsin. Yalanı dolanı bırak, halkı kandırma, imana gel diyeceksin. E inanmadılar. Mucizeler gösterdi. Musa aleyhisselam mucizeler gösterdi. Ama korktu ilk başta. Dedi ki, Ya Rabbi ben onlara karşı suç işlerim. Onlar beni yakalarlarsa asacaklar, öldürecekler dedi. Harun, hem ben biraz dilim kekemedir, böyle kekeleyerek konuşurum. Harun benden daha iyi konuşur, peygamberliği ona ver Ya Rabbi dedi. Allah-u Teala Hazretleri dedi ki, hayır, görev senin, Harun Aleyhisselam'a yanına yardımcı vereyim, ikiniz gidin, Firavun'a gidin, yumuşak yumuşak konuşun, Hakkı anlatın dedi, anlattı, inanmadılar, mucize istediler, mucizeler gösterdi, mucizeleri gösterince bu sihirbazdır dediler, daha büyük bir sihirbaz bulalım, daha büyük sihirbazlar gelsin, bunu yersin dediler. Halkı topladılar, sihirbazları getirdiler. Sihirbazların bütün sihirlerini Musa Aleyhisselam'ın asasını yere bırakıverince asa hepsini yuttu. Ejderha gibi hepsini yuttu. O zaman bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Dediler ki Âmenna birabbil alemin Rabbi Musa ve Harun Alemlerin Rabbına şu gönderen, Harun'u gönderen Allah'a iman ettik dediler. Firavun kızdı, yerinde duramıyor. Oturup kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Dedi ki, benim iznim olmadan siz nasıl iman edersiniz? Sizin keseceğim dedi, kollarınızı, bacaklarınızı keseceğim. Çaprazlama keseceğim. Sağ bacağınızı kesince sol kolunuzu keseceğim. Sol bazanızı kesince sağ kolunuzu keseceğim, Çapraz, çaprazlama sizi eciş, gücüş, sakat bırakacağım. Siz benden izinsiz nasıl inanırsınız? Sizi hurma ağaçlarında asacağım, sallandıracağım." Bağırdı, çağırdı, la daire. Dediler ki, korkumuz yok. Korkumuz, korkumuz yok artık, senden korkmuyoruz dediler. Senden korkmuyoruz ey firavun, senden korkmuyoruz dediler. İstersen öldür dediler. Biz Rabbimize inandık. Rabbimize nasıl olsa döneceğiz. öldürürsen öldür dediler. Korkmadılar. Bunlar niçin bu terap Bu ayetler niçin indi? Bu ayetleri neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize okudu? Niye Musa aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselamı, efendim Meryem validemizi vesaireyi mübarek salih insanları, salavatullah ve selamı aleyhim ecmaîn niye anlattırıyor Kur'an-ı Kerim'de Allah? Bunların hayatlarını öğrenmemiz lazım. Salih insanları tanımamız lazım. Dünyanın en salih insanları peygamberlerdir. Onların hayatlarını Kur'an-ı Kerim'den bilmeliyiz ve öğretmeliyiz çocuk çocuğumuza ve de onların hayatlarından çıkan dersleri kendimizin hayatına ışık yapmalıyız, nur yapmalıyız, yol gösterici yapmalıyız. Demek ki Firavun'dan korkulmayacak. Demek ki bir topluluk yanlış yolda gidiyorsa akıntıya insan kendisini bırakmayacak. Demek ki her türlü tehlikeye rağmen hakkı söyleyecek. Haktan yana olacak. Bu çıkmıyor mu? Efendim, hocam, iki gözüm biz buraya çalışmaya geldik. Atarlar bizi işte. E, Meryem validemizin kıssasından Hisse almadın mı? Allah sevdiği kulları demir kapıların ardından aila envai çeşit mekülat ve meşrubat ile beslemiyor mu? Besliyor ama aması ne? altında ne var? Küfür mü var? İnanmıyor musun? Rızkının sana geleceğine inanmıyor musun? Rızkı ke yatlı bu ke kemaatatlı sen rızkını aradığın gibi rızkın da seni arıyor. Sen rızkın için niye taviz veriyorsun? Niye cumaya gitmiyorsun? Niye namazını kılmıyorsun? Niye kula kul oluyorsun? Niye Allah yolunda yürümüyorsun? Sen Kur'an'dan ibret almaz mısın? Hisse çıkarmaz mısın? Salihlerin hayatı, peygamberlerin yaşamı, mücadelesi sana bir yol göstermiyor mu? Onun için salih kimseleri anacağız. Salih kimseleri seveceğiz. Birilerini sevmemiz lazım. Neden? Ben birisini sevdim mi Allah da bizi seviyor. Ben birisini ziyaret ettim mi Allah da seviyor. Ben birisine Allah rızası için yardım ettim mi Allah beni seviyor. O halde ne yapacağım? Birilerini seveceğim. Kimi seveyim? Hocam armudun sapı var, üzümün çöpü var bir filancayla ahbaplık ettim bana kazık attı filancayla dostluk yaptım beni aldattı, filancayla ortaklık yaptım beni zarara uğrattı ben bu dünyada kimi seveyim be hocam göster birisini de seveyim nelerden ne zararlar gördüm hocam bir anlatsam destan olur Allah'ın salih kullanısı evliyasını sev evliyasını sev e hocam evliyasını ben nereden bileyim? Evliyasının alameti var. Evliyasının alameti Resulullah'ın yolunda yürümektir. Sünnetine sarılmaktır. Kur'an'a sarılmaktır. En büyük alamet odur. E hocam hiç de şey demedin yani. Keramet demedin, olağanüstü haller demedin, demedin demedin de Kur'an'a uymak dedin, sünnete uymak dedin. Evet, bilerek söyledim. Bilerek atladım onları. Bir insan ağzıyla kuş tutsa, ateşin içinde yürüse, su üzerinde yürüse, Kur'an'a uymazsa, sünnete uymazsa, o adam adam değil, şeytan! O adam şeytan. Onun olağanüstü hallerine aldanma. Sinek de suyun üstünde durur. Gözlerimle gördüm. Süney, Sinek suyun üstüne konuyor duruyor. Sineğin yaptığı iş mi yani? Sinek havada uçuyor. Havada uçmak iş mi yani? Peki hocam iş ne? Erlerin işi Kur'an'a uymak, Sünnet'e uymak, Peygamberlerin yolundan gitmek. Onu onu onu yapabilirse onu yapması için insanın Kur'anı bilmesi lazım. Kur'an'ın ehli olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti, seniyesini bilmesi lazım, onu uygulaması lazım. Niye sakal bırakıyorsun sen? Almanlar kızıyorlar, niye sakal bırakıyorsun? Hücü gibi, niye sakal bırakıyorsun? Sakal bırakmak sünnet de ondan sakal bırakıyor. Niye bu namazın önünden 4 rekat namaz kıldın da sonrasından 2 rekat namaz kıldın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılmış, sevabını söylemiş, sünnet de onda. E peki sen niye sağ elinde yemek yiyorsun? Bu e, Avrupa'da hala Avrupalılaşamadın mı yani? Çatalı sol eline alacaksın, bıçağı sağ eline alacaksın, böyle solak solak yiyeceksin. Öğrenemedin mi yani daha solaklığı? Hayır. Peygamber Efendimiz sağ elinizle yiyiniz demiş. Sağ elle yemek, sünnet olduğundan ben sağ elimde yerim. Her işimi sünnet-i seniyyeye uygun yapmaya çalışırım. Onun için en büyük keramet yani olağanüstü bir takım bir şeyler uçmak, kaçmak vesaire vesaire En büyük keramet nedir? Büyüklerimiz söylemişler. İstikamet. En büyük keramet nedir? En büyük keramet istikamettir. İstikamet ne demek? Sırat-ı müstakimde eğilmeden, bükülmeden, yamulmadan, kaymadan dosdoğru yürümektir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Kur'an yoludur, sünnet yoludur. O yolda dosdoğru yürüyecek, sapmayacak. Arkadaş diyor ki, hocam elhamdülillah emekli oldum da cuma namazları kılmaya başladım. Emekli olmadan hiç Cuma'ya gidemiyordum. Vah vah vah! Çok üzüldüm. Çok acıdım. Çok acıdım. Üç Cuma'yı mazeretsiz terk eden bir insanın kalbi mühürlenir. Cuma mühim bir ibadet. Sen bu dünyaya çalışmaya mı geldin? kulluğu yapıp başarmaya mı geldin? Ve ma khalaqtul cinne ve'l insa illa ya'budun. Ben insanları ve cinleri mükellef olan yaratıkları sakaleyni ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah. Ma urede minhum rizqen ve ma ureidu en yutaymun. Ben onlardan rızık filan istemiyorum, bana ziyafet çekmelerini de istemiyorum diyor. Bizden rızık peşinde koşmamızı istemiyor Allah. Başkalarına da kazandıklarından ziyafet çektirmeyi de istemiyor. اِنَّ اللّٰهَ هُوَا رَزَّقُ ذُو <الْمَتِن> Razak olan Allah'tır. Metin kuvvet sahibidir Allah. Safa sağlam kuvvet sahibidir. Rızkı o bir. Ama insanlar bunu anlayamıyorlar, anlayamamışlar. Peygamber Efendimiz zamanında bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış hutbe okurken Medine'ye kervan gelmiş. Develer gelmiş, çıngıraklarından duyuyorlar. Löngüdük, löngüdük, löngüdük. Deve adım attıkça çıngıraklar... Ah, bir şey var dışarıda. Kulakları dikmişler. Bir şey var dışarıda. Kervan geldi. Şam'dan kervan geldi. Ne var kervanda? Mal var, para var. Efendim burada olmayan yeni mallar geldi, yeni yiyecekler geldi. Kimse... Yağmalamadan, bitirmeden gideyim alayım. O, efendim En iyilerini ben alayım. Veyahut param yoksa bile neler gelmiş bir göreyim. Kimler neleri alıyor. Seyri de çok tatlıdır. ha Filan herkes kapıdan dışarı çıkmaya başladı. Nereden dışarı çıktılar? Peygamber Efendimiz'in mescidi saadetinden dışarı çıkmaya başladılar. Ne zaman çıkmaya başladılar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Minberde hutbe okuyorken çıkmaya başladılar. Konuşuyorken çıkmaya başladılar. Kervanı seyretmeye, alışverişe, eğlenceye, zevke, seyrana gitmek için çıkmaya başladılar. Ve idare au ticareten evlefen bir ticaret veya bir eğlence gördük gördüler ya işte o zaman ne yaptılar ve idare au ticareten evlefen infaddu ileyhâ Darman'dan dağıl, cemaat dağıldı, oraya gittiler. Ve terefüke ka ima ey Resulüm, şu yaptıkları işe bak, seni minberde ayakta bırakıverdiler ya. Ticaret ve eğlenceye gittiler de Resulullah'ı konuşurken orada minberde bırakıverdiler. Kul Allah'ın yanındaki sevaplar, nimetler, rahmetler ticaretten de eğlenceden de daha hayırlıdır diye onlara anlat, onlara söyle. Hayır orada değil, hayır camide. Hayır kervanı seyretmekte de değil, hayır ticarette değil, hayır para kazanmakta değil, hayır Resulullah'ı dinlemekte. Camide ibadet etmekte hayır. Millet anlayamıyor bunları. O zaman da anlaşılmamış, bu zaman da anlaşıldı Ekseriyet çok akıllı olduğundan ticaretin peşinde koşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rızkın sana yazılmıştır, nasibindir. nasibuke, yusibuke. rızkın sana nasıl olsa gelecek. Millet adeta buna inanmıyor, gönlü mutmain olmuyor. Ya gelir ya gelmez diye kalkıp rızık kazanma gidiyor, ibadeti bırakıyor, ibadeti bırakıyor, namazı bırakıyor, farzı bırakıyor, Allah'ın emrini bırakıyor, Rızkın peşinde koşuyor. Onun için, evli Allah'tan bir mübarek saat kitabında yazmış diyor ki, İctihadü kefi madumu nele ke, betaksiyi ammen tulube minke. دَلِيلٌ عَلَىٰنْ تِمَاسِلْ anke. Ne demek bu? Bu müthiş bir söz. Bu ne demek? اِشْتِحَادُكَ فِي مَا دُمُنَ Senin için teminatı verilmiş, söz verilmiş, efendim, kısmet olarak ayrılmış olan şeyin peşinde koşup durmak, rızkın peşinde koşup durmak. اِشْتِحَادُكَ فِي dumineleke. Rızık kazanacağım diye terleyip durmak, koşturup durmak. Halbuki rızkı ben vereceğim dedi Allah. Nasibin sana gelecek dedi. Rızkın rızkın seni bulacak dedi. Ecelin seni aradığı gibi rızkın da seni bulur dedi. İşte halbuki fima Sen hala rızkı arayacağım diye koşuyorsun ve taksiruke ammen Ama senden Allah'ın istediği kulluk vazifesinde kusur işliyorsun. Allah'ın istediğinde, eksiklik geriden geride, geriye davranıyorsun, kusurlu davranıyorsun, zaten verecek, şeyin peşinde de koşturuyorsun, zaten verecek, ne koşturuyor? Acele etme, verecek, ceplerin dolacak, gözün dolacak, heyben dolacak, ambarın dolacak, dolacak merak etme, hayır ben ona gene bir koşturayım, ya verecek, Allah verecek. Alemlerin Rabbi, Razzaak olan Allah verecek. Verilecek şeyin peşinde koşuyorsun, ibadet et diyor, orada kusur ediyorsun. İştihâduke hadi dumine leke, sana teminatı verilmiş olan şeyde koşturup terdükmen ve taksîruke emmen tulube minke, senden istenen şeyden de efendim geri durman, o usta kusurlu davranman nedir Delilün, Bir alamettir, bir delildir. Alen timâsil basîr idanke Basiretin körleşmiş seni. Sen görmüyorsun gerçekleri. Sen gerçekleri görmüyorsun. Sen Allah yolunda yürüsen, Allah seni rızıklandıracak. Rızkın sana gelecek. Allah Teala Hazretleri sana dünyalıktan neyi nasip ettiyse verecek. Sahabe-i kiramın hepsi vali oldular. Köşk ve saray sahibi oldular. Vilayet sarayı kendilerinin oldu. İmtihandan geçtiler, ondan sonra o şeyler oldu. İşte aziz ve muhterem kardeşlerim, Salihlerin hayatına bakacağız. Bunlar kolay anlaşılmıyor. Millet akıllıymış sanıyor kendisini, yanlış yola sapıyor. Şeytan da aldatıyor. Şeytan da ikna ediyor. Şeytan da korkutuyor. Bana bak aç kalırsın. Bana bak çoluk çocuk aç kalır. Ha. Boş ver ibadeti, taati. Sen kazanç kazanmaya bak. Para kazanmak için de yalan söyleyebilirsin, aldatabilirsin, yemin edebilirsin. Allah yapma diyor, yalan söyleme diyor. Şeytan da her türlü Yalanı dolanı yaptırıyor, teraziye hileyi kattırıyor, malı karıştırıtıyor, monsur çürüğü altına koydur Ticaretine zarar. Efendim yalan dolan imana aykırı işleri yaptırıyor. İşte yalan yanlış yolda gidiyor. Büyüklerin yolunda yürüyecek. Salihlerin yanında olacak. Ve künû'u masâdıkîn. Doğru sözlü, doğru özlü kullarla beraber olacak insan. Doğrularla beraber olun diyor Allah. Ne demek? Vekûnûme as-sâdıkîn ne demek? Sadık kullarla. Vekûnûme as-sâdıkîn ne demek? Sadık kullarla beraber olun demek. Doğru sözlü, doğru özlü kullarla beraber olmak lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için salihleri söyleyeceğiz. Salihleri anlatacağız. Falanca hoca vardı, çok müttakî insandı. Filanca insan vardı, çok dürüst kimseydi. Filanca zat vardı, çok alim, çok fazıl kimseydi diye anacağız. Anlatacağız, nasihatlerini tutacağız, yolunda yürüyeceğiz. Büyüklerin kadriini kıymetini bileceğiz. Büyüklerin, salihlerin, iyilerin, alimlerin, müttakî kulların kadri, kıymetini bileceğiz. Onlar bizim hakiki dostlarımız, onları bileceğiz. Şimdi, salih insanların bilindiği, anlatıldığı yerlerde küçükler, gençler, yeni yetişenler onlara heves ederler. Bu çok önemli. Bütün milletler bunu bilir. Bir bizimkiler bilmiyor. Bütün milletler sokaklara eski tanınmış adamlarının isimlerini veriyor. Bütün sokaklarda bu kim ya? Bu sokağa bir isim verilmiş, bu adam kim? Öğreniyorsun. Parasının üstüne tanınmış bir adamının resmini basıyor. Ya bu herif kim böyle? Bakıyorsun paranın üstünde, bir adam resmi, İşte bu falancadır, filan diye, yani tanınsın, bilinsin diye şey yapıyor. Onun için biz de Allah'ın sevgili kullarını bileceğiz. Allah'ın sevgili kulları her devirde vardır. Kıyamete kadar olacak. Her devirde Allah'ın dinini anlatan, öğreten, Kur'an-ı Kerim'i izah eden, sünnet-i seniyyeyi ihya eden, efendim iman yolunu tecdid eden iyi insanlar vardır. Onları tanımak lazım, onları bilmek lazım, efendim onların yolunda yürümek lazım, onları sevmek lazım, onları anmak lazım onların anıldığı yere rahmet iner. Onları sevdiği zaman insan sevgiye mazhar olur. Allah'ın sevgisine nail olur. Hocamız Cennet Mekan Rahmetullahi Aleyh Tabii efendim tanımayanlar bilmez nereden bilsin bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun bilmeyen bilmez görmemişse bilmez ama ben üniversite profesörüyüm nerede profesörüm ilahiyat fakültesinde profesör yani ilahiyat fakültesi ne demek hadis tefsir fıkı kelam İslam iman efendim vesairenin öğretildiği fakülte. Yani ben orada hocayım. Ben, benim etrafımdaki profesör arkadaşları gördüm. Bizden büyük yaşlı profesörleri tanıdım. Onlar da okudum. Ben de profesör oldum. Olmuyormuş yani, bir şey değil yani. Ben de profesör oldum. Ama hocamdan öğrendiğim şeyleri Mehmet Said hocamızdan öğrendiğim şeyleri hiç kitaplarda, derslerde anlatmıyor. Anlatmıyor. Yani o İmam Hatip okulları, o ilahiyat fakülteleri ne güzel konuların anlatıldığı müesseseler ama asıl anlatılması gereken iman, ihlas, efendim takva anlatılmıyor. İhtilaflar anlatılıyor. Şu adam şöyle demiş de, bu adam böyle demiş. Buna ne derler eski Türkçede? Kıyıl ve kal. Kıyıl ne demek? Denildi ki demek. Söyleyen belli olmazsa kıyıl ederler. Kıyıl, şu konuda şöyle denildi. Kal, dedi ki demek. Söyleyen belliyse, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeza. Kale Ebu Hanife hakeza. Kale El-Gazali hakeza. Kale dedi demek, ile denildi demek. O öyle dedi, bu böyle dedi. İhtilaflı ihtilaflı şeyler talebelere öğretiliyor talebede apışıp kalıyor ya Allah Allah bu mu doğru bu mu doğru Hanefi mi olayım Şafii mi olayım Maliki mi olayım Hanbeli mi olayım Mutezile mi olayım Maturidi mi olayım Eşari mi olayım ihtilaf anlatıyorlar boyuna hakkı anlat önce bir tane hakkı anlat ihlası anlat imanı anlat takvayı anlat Allah'ın cezasını gazabını anlat Allah kimleri cehenneme atıyor onu anlat, kimleri cennete sokuyor onu anlat, cenneti sevsin, cehennemden korksun, her adımını Allah'tan korka korka atsın. Talebi öyle yetiştir. Öyle yetiştirmiyor. Ondan sonra bir de bu efendim ulemanın ihtilafı yetmiyormuş gibi feylesofların ihtilaflarını da anlatıyorlar. İlk çağ felsefesinde Aristo dedi ki Şöyle şöyle şöyle. Eflatun dedi ki böyle böyle böyle. Orta çağ felsefesi, yakın çağ felsefesi, efendim, yeni çağ felsefesi, efendim, Karl Marx şöyle dedi. Efendim, Nietzsche böyle dedi. Efendim, Nietzsche şöyle dedi. Alman ismi, Fransız ismi, İngiliz ismi, efendim, adam bir ona bakıyor, bir ona bakıyor talebe, bir ona bakıyor, ağzı açık yolunu şaşırmış kalıyor. Şimdi bu 100 tane yolun önüne serildiği adam hakkı nereden görecek? Hak öğretilmiyor. 99 tane batıl arasında bir tane hakkı bu çocuk nasıl seçecek? Alem değil ki. Ben şimdi 60 yıl yaşamış bir insan belki şu haklı şu haksız der. Ama çocuk nereden bilsin? O da bir yol tutturuyor. O da oluyor bir reformcu, o da oluyor bir zıpır, o da oluyor bir ukala, o da oluyor bir zilli düdük, efendim o da çıkıyor, o da düttürü düttürü kendi borusunu çalıyor. Yalan, yanlış. Kur'an-ı Kerim'de şu yok, var yahu, nereden çıkıyor? Vay edepsiz vay, Kur'an-ı Kerim'de şu yok diye çıkıyor, var. Kur'an-ı Kerim'de var. Ahmet'in e esasları Kur'an'da yok, var ya Ayetlerde var, sıralıyor. Ondan sonra hadis-i şerifte var. Sahih hadis-i şeriflerde var, ben profesörüm, yok diyor, var ya, bana bir profesör dedi ki, o zaman doçentti, ben de talebeydim, bana dedi ki, bu hocalar da dört kadınla evlenmeyi keyiflerine uygun iyi çıkartmışlar, dedi. Ben talebeyim, o hoca. Bu hocalar da dört kadınla evlenmeyi keyiflerine uygun olarak iyi çıkartmışlar ortaya, dedi. Ben dedim ki, bu hocaların çıkarttığı bir şey değil, Kur'an-ı Kerim'de var, çünkü savaş oluyor, çünkü ölüyor adam, şehit oluyor, geride yetimleri kalıyor, dulları kalıyor, toplumun ihtiyacı var, yani sen meseleyi sadece keyif bakımından, eğlence bakımından görme, yaşayan bir toplumun ihtiyaçları yönünden gör. Ne olacak o kadınlar, o çocuklar? Sahipsiz mi kalacak? Allah -u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, fengi hu ma ta beleleküm minen nisa'i metnave, sulate ve ruba 2 üç, dörde kadar alabilirsiniz onları diyor. Sahip olmak için. Peygamber Efendimiz de aldı. Baktı ki yalnız, baktı ki kocası şehit oldu, baktı ki tek başına kalır, tek başına kalınca himayesiz olacak. Aldı. Neden? Kendisi. 25 yaşındayken, 40 yaşındaki bir yaşlı kadınla evlenmişti. Yani hesaptan değil, zevkten değil, insani duygulardan aldı. Müslümanlar da öyle. Hocalar dört kadınla evlenmeyi iyi çıkartmışlar diyor, lafa bak. Doçent olmuş, bir de şey sayılıyor, uluslararası şöhreti var, madalyalar filan almış, Yalan söylüyor. Bilmiyor Kur'an-ı Kerim. Efendim Elmalılı Hamdi Yazır hakdini Kur'an dili tefsirini yazmış ama iyi güzel de kitabı en büyük tefsir kitabı olan Taberi Tefsirinden istifade etmemiş diyor derse bize ders anlatıyor tarih bölümünde Edebiyat Fakültesinde biz de dersine gidiyoruz. Ben kalktım dedim ki. Doğru değil, doğru değil hocam bu sözünüz. Elmalılı o yazdığı tefsirde sizin o söylediğiniz zattan çok istifade etmiştir. Ama o der ki İbn Cerir şöyle buyurdu. Çünkü Taberi'nin bir adı da İbn Cerirdir. Muhammed İbn Cerir et Taberi. İbn Cerirdir bir tanınmış şekilde. İbn Cerir şöyle buyurur der, Bak onu bilmiyor. Adam cahil sanıyor. Bu gibi adamlar çıkıyorlar, dinde şunun aslı yok, örtünmenin aslı yok, efendim bilmem faiz yenilebilir, şu şöyle olabilir, günde beş vakit namaz çok, efendim kalp temizliği yeter, İslam müsamaha dinidir, vesaire vesaire, dini bozacak, efendim güzele bakmak sevap, vesaire, yalan yanlış insanı imandan çıkaracak şeyler öğretiyorlar. Ne yapmamız lazım? Şapı şekerden ayırıp salih insanların, hakiki alimlerin yolunda gitmemiz, onları tanımamız lazım. Onun için hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Kodka Hazretleri birçok kitaplar yazmıştı da, ilk kitapçığı şeydi Tezkiretül Evliya idi. Tezkiretül Evliya imam, imam değil de feridüddin Attar tarafından yazılmıştır. Attar Nişapurlu bir İranlı alimdir. Bizim Nakşi tarikatıyla da irtibatlı bir kimsedir. Derviştir, sofidir yani. Tezkiretül evliya yazmış. Tezkire ne demek Arapçada? Tezkire. Tezkire zikrettirmek demek. Hatırlatmak demek. Tezkire. Müzekkire de derler. Tezkire bir şeyi hatırlatmak demek. Tezkiretül evliya ne demek? Evliyaullahı insanlara hatırlatmak demek. Evliya Allah'ın hayatını yazmış, hatırlatmış oluyor. Yani okundukça yad etmiş oluyor. Neden? Evliya Allah'ı örnek alsınlar da evliyalar yoluna gitsinler, eşkiyanın yoluna gitmesinler, zalimlerin peşinden gitmesinler, salihlerin yolunda gitsinler diye onda. Bunun için az ve muhterem kardeşlerim hepimiz en salih insanların Hayatlarını okuma gayret edelim. En salih insanlar peygamberlerdir, peygamberlerin tarihini okuyalım, hayatlarını okuyalım. Peygamberlerin ser serveri muhammed Mustafa aleyhi eftal -ı -ı ekmel ve ekmel teslimat hazretleridir. Peygamber efendimizin hayatını çok iyi okuyalım. Siretini, suretini, efendim, siyerini, hadisini, sünnetini çok iyi öğrenelim. Peygamber efendimizin sünnetine sarılan kurtulur. Sünnetine sarılmayan şaşırır. Neden? Şaşırtacak o kadar çok işaretler var ki, yolda o kadar yalan yanlış işaretler var ki, bu kadar karmaşık işaretlerin arasında efendim şaşırır insanlar. Herkes kendi yoluna çağırıyor. Şeytan da kendi yoluna çağırıyor. Şeytanın çağırdığı yol ışıklı, renkli, davullu, zurnalı, zevkli, keyifli, paralı, pullu, eğlenceli, nefse hoş gelen yol. Allah'ın yolu zahmetli, feragatli, efendim, yorulacaksın, malınla, canınla cihad edeceksin, efendim, asraf yapacaksın, uykusuz kalacaksın, namaza gideceksin, efendim, hakkı söyleyeceksin, başın tehlikeye girse bile doğruluktan ayrılmayacaksın vesaire vesaire. Cennetin yolu yokuştur, zordur. Cehennemin yolu kolaydır. Herkes bir yola çağırıyor, bu da bir imtihandır. O halde Müslümanın basiretini kullanıp hak sözü söyleyen hak davetçilerinin yolunda gitmesi lazım. Tabi Allahu Teala Hazretleri benim acizhane tespitlerime hayatımda karşılaştığım hususlara göre bir insan hakkı öğrenmek ister de Cenab-ı Mevla'ya ihlasla yalvarırsa ya Rabbi bana hakkı öğret. Ben senin rızanı istiyorum. Beni rızanın yoluna sok. Ben senin sevdiğin kullarla beraber olmak istiyorum. Bana sevdiğin kullarını bildir, göster diye. İsterse Allah gösteriyor. Allah gösteriyor. Onun en güzel misallerinden birisini anlatacağım şimdi size. Misyonerler, Nijerya'da, Afrika'da, bir kabile reisinin çocuğunu okutmuşlar. Kabile reisinin çocuğu, itibarlı bir adamın çocuğunu okutmuşlar. Kabile reisi, itibarlı insan, zengin insan, çocuğunu okutmuşlar, çocuk da Hristiyan olmuş. Anlatmışlar, Hristiyanlık güzel dindir, iyi dindir, hak dindir diye anlatmışlar. Efendim, Hristiyan olmuş. Allah yolunda Hristiyanlık için çalışmak da iyidir demişler. Kiliseye papaz olmuş, pastör olmuş, vaiz olmuş. Şehir şehir dolaşırmış, kabile kabile dolaşırmış, herkesi Hristiyanlar çağırmış. Hristiyan olun. Hristiyanlığa gelin. Bize de bize de Türkiye'de ne diyorlar? Uzaya uydu fırlatan, aya ayak basan Amerikalıların dinine gelin. Bize de öyle diyorlar. Halbuki uzaya fırlatılan uydudaki pilotlardan bir tanesi Müslüman olmuş. Ama öyle diyorlar. Şimdi bu da Hristiyan olmuş. Kabilenin reisinin oğlu. Genç, cevval, faal, çalışkan, iyi niyetli. Tabi zaman zaman da Müslümanlarla karşılaşıyorlarmış. Müslümanlara da kızıyor. Bunlar da nereden çıktı ya? Bunlar da Afrika'ya nereden geldi ya? Bunlar ne biçim insan ya? Bunlar kime bağlı? Bunlar Muhammed'e bağlı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed'e, o Muhammed'e çok kötü fikirler besliyormuş. Efendim, kızıyormuş. Kabile ne oldu? Sonra, canla başla Allah'ın rızası bu yolda çalışmaktır diyerek Hristiyanlık için çalışıyormuş. İhlaslı çalışıyor. Samimi yani. Ama aldanmış. Seçmesi doğru değil. Bir şey daha anlatacağım sonra, onu da unutturmayın. Efendim, İhlaslı bir gün rüyasında bir mübarek topluluk görüyor, hayran kalıyor. Allah! Bir nurlu topluluk bunlar. Kim acaba? Başındaki bir insan bakıyor ki topluluğun başında o daha nurdu. Pırıl pırıl. Nur nur te, serafa nur. Soruyor rüyada bu adam kim? Bu zat-ı muhterem kim diye soruyor. Diyorlar ki bu Müslümanların peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ne kadar güzelmiş ne kadar güzelmiş efendim çok hayran kalıyor rüyada uyanıyor sabahleyin rüyası hatırında kızıyor kendisine ya ben ne biçim rüya gördüm niye sevdim o müslümanların peygamberini hay Allah kızıyor kendisine ne oluyor bana Hristiyanlığa aykırı. Ben o Muhammed'i niye sevdim? Kızıyor kendisine. Sonra aradan zaman geçince iki defa daha görmüş aynı rüyayı. Gene Peygamber Efendimiz'i görüyor. Gene seviyor. Gene Peygamber Efendimiz'i görüyor rüyada. Gene seviyor. Sonra en son görüşünde Peygamber Efendimiz demiş ki bak Fano ismi Fano. Nijeryalı Fano. İsmini de biliyorum. Bak Fano. Şu adamı tanıyor musun? Bu adamın adı İbrahim İnak. Adını söylüyor peygamber Efendimiz. Bu adamın adı İbrahim İnak. Sen bunun elinde imana geleceksin. Bunun huzurunda Müslüman olacaksın diyor. Müslüman olacaksın sen diyor. mütebessim peygamber Efendimiz. Bunun huzurunda Müslüman olacaksın diyor. Anlıyor ki böyle birkaç defa rüyayı görünce İslam hak din. Zaten bir şeyler de duymuştu. Hazreti İsa'nın da kendisinden sonra efendim bir efendim e, peygamber geleceğini ya zaten İncil yazıyor. Bazıları peygamber değil de Cebrail diyorlar vesaire. Oralardan da münakaşalar var. Demek ki hak din İslam'mış. Aklına yerleştiriyor. Efendim gittiği yerlerde hangi şehre gittiyse uçakla orada konuştuktan ziyaretini, işini bitirdikten sonra soruyormuş İbrahim İnat diye birisi var mı burada? Yok. Öbür yere gittiği zaman orada soruyormuş İbrahim İnat diye birisi var mı? Nihayet bir Afrika ülkesine gitmiş orada da işini bitirdikten sonra ziyaretini demiş ki İbrahim İnat diye birisi var mı burada? Var mı İbrahim İnat diye birisi? Demişler var. Niye soruyorsun? O demişler Müslümanların efendim bir tarikat şeyhidir. Burada da tarikat şeyhidir o. Niye soruyorsun? Onu? İşte demiş, adını duydum da onun için sordum merak ettim demiş. İşlerini bitirince atlamış bir taksiye. Beni İbrahim İnaka götür. İbrahim İnak'ın yanına gitmiş ki huzuruna bir girmiş ki bakmış rüyada Peygamber Efendimizin kendisine gösterdiği kimse. O da hoş geldin demiş. Pano hoş geldin demiş. O da onun biliyor adını. Orada kelime-i getirmiş Müslüman olmuş. Bak başka bir şey anlatacağım. Seylanlı bir Nakşibendi şeyhi. Bu işte ben bir ay önce şeye gittim. Amerika'ya gittim. Orada anlattılar. Resmini, kitaplarını vesairesinde gösterdiler. Bir Nakşibendi şeyhi. İsmi Muhittin Baba. Kitap filan yazmışlar hakkında. Şimdi Amerikalı zengin bir kadın rüyada bir adam görüyor. Diyor ki, kızım, yaşlı bir adam görüyor, kızım gel beni al. Uyanıyor, ya bir ihtiyar bana gel beni al dedi ama bu kim? Bilemiyor. Ertesi gün veya erke ertesi sefer bir daha görüyor, kızım gel beni al. Aynı şahıs, yaşlı gene gel beni al diyor. Kim, nereden alacak bilemiyor gene. Üçüncü sefer bir daha görmüş, not aldım. Notlarımın arasında, ismiyle cismiyle var yani, mezarı filan var orada. Ziyaret edemedim. Efendim, üçüncü sefer diyor ki, ben sana gel beni al dedim ama yerimi söylemedim. Ben Seyla'nın filanca şehrinde oturuyorum. Benim adım Muhittin Baba'dır. Nakşibendi Şeyh'im diyor, rüyada adresini veriyor. Amerikalı atlıyor kadın, zengin kadın. Seydan'a gidiyor, rüyada gördüğü adresi veriyor, taksiye, gidiyor, o Amerika'ya getiriyor. Orada çok kerametlerini anlatıyorlar, gören arkadaşlar var. Yani bu dünya bir efendim esrarengiz tarafı olan hayat. Yani bu dünya hayat. Üçüncü bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de meşhur olan bir kimse var. İngiltere'de tahsil yapmış. İsmini söylemiyorum onun arkadaşı, o şahıs bana anlattı. İngiltere'de İngiliz kendisi, demiş ki ben hak dini arayayım. Yani bu benim yetiştiğim toplumdaki inançlar beni tatmin etmiyor. Olmaz böyle şey. Yalan yanlış şeyler. Allah'ın oğlu filan olmaz. Yanlış bunlar. İncelemiş dinleri, incelemiş, incelemiş. Demişler ki ona soruşturulması esnasında bu e, Hinduların, Budistlerin inançları makuldür, insanidir, merhametlidir, insanların fakirlerine yardım etmeyi filan telkin ediyor, İşte sen Hindist Hindistan'a git demişler, şey ol, hindi ol demişler, madem öyle bir gerçek aklamanta uygun din arıyorsun, hindi ol demişler, Hintlilerin dinine girip budist ol demişler, Adam İngiltere'den malını mülkünü satmış, bir Land Rover arazi arabası almış, efendim yola çıkmış Türkiye'ye kadar gelmiş İngiltere'den. Artık malını mülkünü sattı Hindistan'a gidecek, hak bildiği dine girecek, Budizme girecek. Niyeti bu yani. O niyetle Türkiye'ye geldiği zaman peş peşe üç defa. Rüyasında görüyor, hak din İslamdır Hindistan'a gitme burada Müslüman ol diye Türkiye'de Müslüman oluyor. Bu arkadaş tanıyor, onu, onu tanıdığı bir arkadaş. Şimdi bunlardan bu, bu iki üç misali niye anlattım? Bir insan ihlaslı oldu mu, samimi oldu mu? Allah ona doğruyu gösteriyor, herkese gösterir. Allahu Teala Hazretleri herkese doğruyu gösterir. Doğruyu isteyene doğruyu gösterir. Ya Rabbi, ben doğruyu bilmek istiyorum. Ben doğruya uymak istiyorum. Ben doğru yolda gitmek istiyorum diye şey yapar. Allah gösterir. Şimdi hocamızla ilgili birkaç kimse bana geldi, Mehmet Said hocamızla ilgili, bana söyledi. Dedi ki, bana rüyamda, ben hiç İskenderpaşa Paşa Camii'ni görmedim. Hiç Mehmet Said Kutku Efendi'yi görmedim. Bana rüyamda dediler ki, efendim, Mehmet Said Potku İskenderpaşa Camii'nin imamı. Efendim manevi makamı şöyledir, şöyledir. Git ona intisabet dediler. Adres üzerine ben de geldim, intisap ettim. 3 kişiden böyle duydum. Yaşayan bir kimsenin bir olayını anlatacağım. Halen bu kimse, bunun adını da vereceğim. Doktor Sedat Bey bizim İskenderpaşa'da kendisi hocamızı anma yıllarında böyle toplantılarında kendi başından geçen hadiseyi anlattı. Ben birkaç defa kendisinin ağzından dinledim. Sahih rivayet yani. Sedat Bey Bursalı İnegöllüdür. İstanbul'a tahsile geldiği zaman Kadırga Talebe Yurdu'na yerleşmiş üniversite öğrencisi olarak. Şimdi Kadırga Talebe Yurdu'nda kalırken tıp fakültesine gelip giderken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine Rüyasında bir zat görmüş, o zat demiş ki ona, evladım bana gel, iyi ama sen kimsin, seni nerede bulacağım? Birkaç defa böyle rüyasında bir zatı görmüş, kendisini çağırıyor. Şimdi, bilememiş tabi, gidememiş, çünkü adres yok, kimliği belli değil, gidememiş. Yurttaki arkadaşları, cumartesi günleri mescide gelmiyorlarmış. Başka zamanlar yatsı namazında mescitte buluşuyorlar, namaz kılıyorlar ama cumartesi günü arkadaşlar yok. Mescitte yok, kadırga mescidinde yok. Soruyormuş, siz cumartesi günleri nereye gidiyorsunuz? Her cumartesi dikkat ediyorum, yatsı namazda buraya gelmiyorsunuz. Yurdun mescidinde göremiyorum sizi, nereye gidiyorsunuz? Demişler ki, gizli bir işimiz yok. Biz falanca camiye gidiyoruz, oranın iyi bir hocası var, istersen seni de götürelim. Olur, ben de götürün bu cumartesi demiş Sedat Bey, doktor. O zaman talebe tabii. Camiye gittim diyor, ondan sonra hoca geldi içeriye, bir de ne göreyim, üç defa beni rüyada çağıran şahıs diyor. Böyle sırtımdan soğuk terler boşandı diyor. Hayretler içinde kaldım diyor. Namaz kıldıktan sonra, cemaat dağıldıktan sonra hocamız gel demiş, önüne oturtmuş ders vermiş. Sedat Afay'dı. Hadi ismini yazın. telefonunda isterseniz size vereyim. Şimdi demek ki buna benzer şeyler oluyor. Daha fazla misaller de efendim söyleyebilirim. Yani ee, zaman el verse veya tahammül olsa ki şey olmuş ikinde olmuş galiba saatime göre daha çok şeyler söyleyebilirim. İşte biz o hocamız rahmetullahi aleyh'ten fez aldık. O hocamızdan takvayı öğrendik. İhlası, tasavvufu o bize anlattı. Biz de anladığımız kadar anlayan anladı, yol alan yol aldı. Biz o hocamızı sevdiğimizden, hürmetimizden, onun vefatı zamanında hatim duası yapıyoruz. Hatim duasını da efendim, nerede yapalım diye düşündüğümüz zaman bu caminin ilgilileri Allah razı olsun kardeşlerimiz, bizim camimiz müsaitdir, biz size efendim, zaman ayırırız dediler. Hatim duasını yapmak üzere biz bu camiye geldik bu o, münasebetle toplandık. Hocamız için efendim, burada duasını yapacağımız, bana gelen e, bilgiler belki daha henüz gelmemiş olanlar da vardır. 28 tane hatmimiz var, 44 bin İhlas-ı Şerif suresi okunmuş, 7 bin 100 tevhid çekilmiş, ayrıca 11 bin 500 tevhid çekilmiş. 4000 Fatiha Suresi okunmuş, 4444 salatı tefriciye okunmuş, 5000 saravat-ı şerife Allah'ıma salli barik okunmuş, 532 el kürsü okunmuş, ayrıca efendim daha başka böyle yap, yaptıkları şeyleri bağışlayan kardeşlerimiz de efendim, hocamız için okuyanların da hepsinin duasını yapacağız şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehû kufuven ehad, allahu ekber, la ilahe illallah Allahu ekber, allahu ekber velillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahîm. Kul euz birabbil min şerri ma khalak ve min şerri gasikin iza ve -kab. Ve min şerrin nefâsâti fil uqad Ve min şerri hasidin iza hased Allahu ekber La ilahe illa Wallahu ekber Allahu ekber Velillâhil hamd Bismillahirrahmanirrahîm Kul euz birabbin rabbin nasi melikin nasi ilahin nas Min şerril vesfasil hanas اللذي يوهسوس في صدور الناس من الجنة والنّاس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Mâlik yevmi d-dîn Iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdine sırâtal müstakîme sırâtal levîne en amta aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim ve let dâllîn Bismillahirrahmanirrahîm Elif lâmmîm Zâlikel kitâbul araybe fîh هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ömün müfliun selakallahu azim subhan rabbika rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin amin subhan rabbiyal alilal wahhab elhamdülillahi hakamdihi ve salatu ve selamun alea sayidina muhammedin va ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin enna ba'du ya rabba ya rabba ya rabba ya rab alamin ya mujib ad daawat ya khafi al'ataf ya akram al akramin ya arham ar rahimin azizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi hayırlarımızı Kardeşlerimizce okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerimleri, Süver Kur'aniyeyi, kelimeyi i tevhidleri, çekilen salatu selamları vesaire ibadet ve taat ve hayratu hasenatı ya Rabbi. Lutfunla kereminle kabul eyle. Fe takabbaleha Rabbuha bi kabulin hasenin ve embete nebaten hasena ayetinde bildirilen makbul bir kabulü bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi bu okunmuş olan Süveri Kur'aniyeyi ve hatmi şeriflere, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salatu selamları evvela server-i kainat şefiul uza, üstad fi yevme arasat, sahibi'l mucizat ve sahibi'l burak ve taç Muhammed Mustafa aleyhi efsadü's salavat ve ekmel tahiyyat ve teslimat efendimiz hazretlerine acizane evvela ona hediye eyledik. şu anda ruhu pakine vasıl ile Medine-i Münevvere'deki Ravza-i Mutahharası'na ihsal eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizlerden, şu cemaatten ve bu hatimleri, salatu selamları, kelime-i tevhidleri, süveri-i çekenlerden, okuyanlardan hoşnut ve razı eyle. Peygamber Efendimiz'in rızasına, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, sevgisine cümlemizi nail eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin mübarek aline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, ihvanına, ahbabına ve hasreten makamı irşadının varisleri olan Evliyaullah-ı Mukarrebîn ve mürşidîn kamilini, kamilîn Sadatü Meşayi Turku Aliye'miz vs. Evliyaullah büyüklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik ruhlarına vasıl eyle. Ta Peygamber Efendimizin asr-ı saadetinden Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza vs. sahabeyi kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazretlerinden Şeyhimiz Cennet Mekan Muhammed Said Kodku İbni İbrahim Edburusevi Hazretlerine kadar tarihte hizmet görmüş, güzeran eylemiş, gelmiş geçmiş ne kadar ülema-i âmilîn ve meşayih-i vasılîn ve evliyaullah-ı mukarrabînimiz varsa hepsine ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle. O sevgili mübarek kullarının manevi yardımlarına, iltifatlarına, teveccühlerine cümlemizi dahil eyle. Himmetlerine mazhar eyle. O sevdiğin kullarının yürüdüğü, sevdiğin yollarda yürümeyi bizlere de nasip eyle. Bizim de akıbetimize hayr Okuduklarımızdan hasıl olan ücuru mesubatı sübatı fazl kereminle Ya Rabbi! Ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ecdadımıza, akrabamıza, anne ve babalarımıza, dede ve ninelerimize, evlatlarımıza, yakınlarımıza, dostlarımıza, hocalarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize hediyeler eyledik, onlara da vasıl eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle makamlarını ala derecelerini yüksek eyle. Amin. Ruhlarını şihad eyle. Amin. Ya Rabbi ayrıca bütün müminini müminat ve müslümanını müslüman kardeşlerimize de dereceleri her ne ise kabirlerinde yatan bütün mümin kardeşlerimize de ikram eyle. Amin. Cümlesini şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle. Amin. Kabirlerinde azap görenler varsa azaplarını def öne izale eyle. Seyyatlarını hasenata tebdil tahvil eyle. Kabirlerini cennet bahçesi haline tahvil eyle. Ya Rabbel Alemin, biz hali hayatta olan, imtihanı devam eden mümin kullarına da tevfikini refik eyle. Şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayıp, ahkamına uyarak Kur'an yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine, ...ve Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Bizi ehlik Kur'an eyle. Kur'an-ı Kerim'i hayatta bize rehber eyle. Kabirde yoldaş eyle. Kıyamette şefaatçi eyle. Sırattan nur eyle. Cennete girmeye refik ve kılavuz eyle. Cehennemden kurtulmaya vesile eyle. Kur'an-ı Kerim'in hakiki ehilleri olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'deki bilgimizi, ezberlerimizi, anlayışımızı, hıfzımızı derinleştir Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in hakiki ehli olmayı nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, siretini, sünnetini öğrenip hakiki Müslümanlar olmayı, Peygamber Efendimizin sevdiği ümmetleri olmayı cümlemize nasip eyle. Şu fasit ve fasık asırda Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenip, uygulayıp, yaşayıp, ihya eleyip sünnet-i seniyyeyi ihya edenler zümresine girmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılanlara şehit sevapları verileceğinden, bize de şehit sevaplarını ihsan eyle. Ya Rabbi bizlere ümmeti Muhammed'in hepsine güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e faideli olmamızı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed kardeşlerimizi sevmemizi ve onlar için hayırlı eserler tesis etmemizi, hayırlı çalışmalar yapmamızı nasip eyle. Yarabbi Ümmet-i Muhammed'in Müslümanların gönüllerini birbirleriyle birleştir. Aralarındaki ihtilafları izale eyle, dargınlıkları kaldır, Müslümanları birbirleriyle seviştir ve birleştir. Birbirlerini sevmenin bereketini ihsan eyle. Birbirlerini sevmeleriyle senin sevgini kazanmalarını nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Müslümanları galip ve mansur ve müeyyyed eyle. Dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden ve gadirden halas eyle. Esir kardeşlerimizi esaretten, hapis kardeşlerimizi hapisten kurtarıp hürriyetlerini bahşeyle. Hepimize Birlik ve beraberlik içinde İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Bir buçuk milyarlık İslam alemini dünyanın her türlü imkanlarına sahip eyle, cihana hakim eyle, deyip senin yolunda yürümelerini nasip eyle. Ya Rabbi alemin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarla, lütfunla, kereminle bizlerin aileyle, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, zararlarından sana sığınırız. Sen bizleri hupsi imaya ede. Ni'med mevla ente ve ni'med nasir, ufkani kerbenave ile kelmasir. <gülüyor> ya Rabbi, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz bir hadisi şerifinde, indekülli hatmetin davetün müstecabe buyurmuş her hatim indirildiği zaman yapılan duaları Allah kabul eder. Dualar müstecab dua olur buyurmuş. Bizim de şu dualarımızı müstecab dualar ile dualarımızı ahseni kabul ile kabul eleyip dileklerimizi bizlere ihsan ile korktuklarımızdan emin elip edip umduklarımıza nail ile üstatlarımıza ve haseten Ruhlu, ruhuna bu Kur'an-ı Kerimleri hediye ettiğimiz Muhammed Said-i hocamıza yüksek makamlar ihsanıyla Derecesini âlâ eyle. Manevi yardım ve himmet ve teveccühlerine cümlemizi nâil eyle. Kıyamete kadar evlatlarımızı ve nesillerimizi sevdiğin mümini Kamil kullar eyle. Ya Rabbi dedelerimiz şu diyarlara gelip buraları fethetmek ve İslam buraları yaymak istediler. Giremediler, Viyana'dan öteye geçemediler. Sen biz evlatlarına, torunlarına buralara kadar gelmeyi nasip eyledin ve konuşma imkanımız var, çalışma imkanımız var. Şu diyarlarda senin dinini yaymak için güzel çalışmalar yapmayı nasip eyle. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret edip de sonradan Mekke-i Mükerreme'yi de fethettiği gibi Buralarda İslam'ı kuvvetlendirdikten sonra kendi beldelerimize de İslam'ı hakim kılmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Alemin, Erhamur rahiminsin bizlere rahmeyle, eyle. Hayrun Nasır insin, bizlere nusretini ihsan eyle. Bizleri mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle. Duaları kabul edicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affı mağfiret eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, Evliya Bukarrabi'nin hürmetine, hatemati ı Kur'an-ı Kerim hürmetine, kelime tevhidlerin şanına, hürmetine, salatü selamların hürmetine, süver-i Kur'aniyenin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Esma-i hüsnan hürmetine kabul eyle ya Rabbi. İsmi azamın hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbil ve selamın alel murselin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerimiz e, ders almak istediklerini söylemişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde tavsiye ettiği sünnete uygun zikirlerden size ders vereceğim. O zikirleri çekin. Günde yüz defa estağfurullah çekin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben dahi çekerim. Peygamber olduğum halde. Hadis-i şerifte var. Hocalarınıza sorun. Yüz defa estağfurullah çekin. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği zikirdir. Yüz defa la ilahe illallah çekin, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirdir. Peygamber Efendimiz şu kara kaplı kitapta sayfası var, açıp gösterebilirim, hadis kitabında muhtar hadistir bu. Buyuruyor ki, bir insan günde yüz defa la ilahe illallah der durursa, mahşer günü, mahşer yerine yüzü dolunay gibi nurlu pırıl pırıl parlayarak gelir. Hiç kimse ondan daha güzel bir şeyle gelemez, daha çok zikredenler müstesna buyuruyor. Onun için yüzde la ilahe illallah çekeceksiniz. Yüzde estağfurullah, yüzde la ilahe illallah. Bin defa Allah Allah çekeceksiniz. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezina ve nizkürullaha zikren kesira buyuruyor. Çok zikredin diyor. Eh bin tane olsun. Bin defa la ilahe illallah çekeceksiniz. La ilahe illallah, la ilahe illallah bin defa Allah diyeceksiniz yüz defa la ilahe illallah bin defa Allah Allah diyeceksiniz Allah Allah derken her yüz defada duracaksınız şu sözü söyleyeceksiniz yazın ilahi ente maksudi ve kematlı ya Rabbi ben seni istiyorum ben senin rızanı istiyorum diyeceksiniz bu hadisi kutsiden döndürülmüş bir sözdür Alınmış, döndürülmüş bir sözdür. İlahi ente maksudi verudake matlu. Bizim her şeyde maksudumuz nedir? Muradımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Ne demiş oluyoruz burada? İlahi ente maksudi. Benim maksudum sensin. Benim maksudum para değil. Benim maksudum dünyalık değil. Benim maksudum şan şöhret değil. Benim maksudum şu değil, bu değil. Benim maksudum sensin yarım. Ben seni istiyorum yarım. İlahi ente maksudi ver da bit diyeceksiniz. Her yüz defada. Allah Allah Allah Allah diyeceksiniz. Tesvih tamam oldu mu yüz? İlahi ente maksudi ver da diyeceksiniz. Bu sözü duvarlarınıza yazın. Gönüllerinize yazın. Evlerinizde bulunsun. Her yaptığınız işi Allah için yapmayı da öğrenmeye vesile olur. Çünkü bir insan bir kez Allah deyse aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Doğrudur bu sözü. Aşk ile bir kere Allah dese, günahları dökülür. Bin kere derse, derecesi yükselir. Yükselir, sonunda çok hayırlara erer. Zikreden kurtulur. Zikrullah kaledir. Zikrullah kalesine sığınan düşmandan emin olur. Zikirsiz kalan münaf münafıklardır. وَلَا يَذْكُرُونَ <gülüyor> Allahı illa kalıyla. Allah'ı az zikreden münafıklardır. Onun için... Bin defada Allah diyeceksiniz, her yüz defasında ilahiyen temaksüti böyle daha kematlı bir diyerek. Yüz defada salavat ı şerife getireceksiniz. O da hadis kitaplarının hepsinde var. Evindeki hadis kitabını aç göreceksin. Günde yüz defa salatü selam getir peygamber efendimize. Salatü selam getiren ne olur? Salatü selam ağzından çıkar çıkmaz melekler peygamber efendimize salatü selamı tebliğ ederler. Ya Resulullah. Sana bohumdan, Eyüp Sultan Camii cemaatinden sakallı, bilmem Konyalı falanca salatü selam etti diye isminle, memleketinle seni Peygamber Efendimiz'e bildirir melekler. Salatü selam gönderdi ya Resulallah buyur diye. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bana bildirilir diye hadis-i şerifte bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatü selam edince sen, es ve selam aleki ya Resulullah dedi. Meyahut Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed dedi. Salatu selam getirdin, selam verdin. Resulullah ne der? Fod aleyküm selam der. Anlatsana. Sen salatu selam getirince Resulullah ne der? Sana selam olsun, salatu selam olsun ya Resulullah deyince. Resulullah...